Genç Havan başlıyor. Genç Havan'ın sayın dinleyicileri merhaba ben sunucunuz Metin Uyar. Bugünkü Genç Havan programımızın konuğu Esra Çelik hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Esra Çelik Yeditepe Üniversitesi Yizda'nın genel koordinatörü. Şimdi Yizda nedir diye düşüneceğiz. Yizda Tepe Üniversitesi İlaç ve Zehir Bilgi Danışma Birimi aslında İstanbul'daki tek ilaç bilgi danışma birimi. Evet. Ee, i̇lk olarak sizden ilaç ve zehir bilgi danışma birimi neleri kapsar, nedir bir öğrenelim. Sonrasında da Yizda'yı anlatmanızı rica edeceğim. Tamam, teşekkür ederim öncelikle beni buraya çağırdığınız için ve bütün gün beni <gülüyor> sakinleştirdiğin için teşekkür ediyorum Metincim. Öncelikle ilaç bilgi merkezleri dünyada çok yaygın olan bir sistem ama Türkiye'de çok bilinen bir sistem değil. İlaç bilgi merkezleri sağlık çalışanlarına verilen e, tüm ilaçlarla ilgili tüm sorularına cevap verebilecek bir servis. İlaç bilgi servisi olarak geçiyor öncelikle. Dediğim gibi dünyada 1940'lara kadar dayanıyor bunun tarihçesi. Ama... E, ...daha sonrasında eczacıların çalışmasıyla ilaçlar konusunda özelleşiliyor. Öncelikle e, zehir bilgi merkezleri var ve daha sonra ilaç ve zehir bilgi merkezleri açığa çıkıyor ve daha çok eczacıların yer alması gündeme geliyor bunlarda. Örneğin 1995 yılında e, Amerika'da yapılan bir çalışmada sadece eczacı çalıştıran 120 adet ilaç bilgi merkezi olduğu görülmüş. Böyle bir sistem ve ülkemizde bunu da oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi ben de onu soracaktım. Türkiye'deki durum nedir? Nerelerde var bu merkezler? Türkiye'de durum pek iç açıcı değil açıkçası. Ülkemizde dört adet resmi ilaç bilgi, ilaç ve zehir bilgi merkezi var. Bunlardan ilki Refik Saydam Hıfı Sıha Enstitüsü'nün ilaç ve zehir bilgi danışma birimi. Ve HİZBİM var. Hacettepe Üniversitesi'nin ilaç ve zehir bilgi danışma merkezi. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı bir ilaç ve zehir bilgi merkezimiz bulunuyor. Ee, 1996'da son olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Zehir Danışma Merkezi kuruluyor. Şimdi geldik o zaman Yizda'ya değil mi? Aynen Beşincisi öyle. Yizda. Evet. Peki Yizda'yı dinleyelim sizden. Ne zaman kuruldu? Yizda daha önceden Yeditepe Üniversitesi'nin kuruluşundan beri dekanımızın ve Nazlı hocamız sosyal eczacılık Bölümümüzün öğretim üyesi. Onun kafasında olan bir projeydi. Ve ben daha okula başladığım zaman bu kısma beni düşünmüşler açıkçası. Daha sonrasında ben de bana teklif ettiler. Benim mezuniyetime yakın sanırım 2008 yılıydı. Ben de araştırmayı çok seviyordum. O yüzden ben olabilir mi acaba diye düşündüm. Aynı anda hem master yapma ...seçeneğimizde oluyor. Yani yüksek lisans yapabiliyorsunuz, doktora yapabiliyorsunuz. Bana mantıklı geldi. Daha sonra Hizbim'e... E, ...staja gittim. Hacettepe Üniversitesi İlaç ve Zehir Bilgi Merkezi'ne. Orada Ayşe Çeliker ve Gülrüğü abla... ...çok yardımcı oldular bana. Onlar kendi sistemlerini anlattılar. Kayıt sistemlerini anlattılar. İşte ilaçları... ...ilaçla ilgili soruları, zehirlenme ile ilgili gelen soruları... ...nasıl cevapladıklarını, kayıtları nasıl tuttuklarını ayrıntılı olarak anlattılar ve biz de burada kendi sistemimizi onların anlattıklarına göre birazcık oluşturduk diyebilirim. Hizdayı 2008 yılı eylül ayında resmi olarak kurduk bu şekilde. Peki amacı neydi ilk kuruluş amacı? İlk kuruluş amacı zaten bütün ilaç ve zehir bilgi merkezlerinin amacı olarak da e, bilinen şey akılcı ilaç kullanımını Arttırmayı amaçlıyoruz. İlaç yani halkın ve e, sağlık çalışanlarının daha az israfla, daha mantıklı bir şekilde ilaçlarını kullanmasını... ...daha az yan etki açığa çıkmasını ve doğru ilacı kullanmalarını, doğru dozda kullanmalarını hedefliyoruz. Bunu mesela nasıl başarıyorsunuz? Bilgi servisimizde, bilgi vererek sadece. Yani bize gelen soruların cevaplanması işte... Akademik olarak düşünürsek bunu elimizdeki kaynakları kullanıyoruz ve elimizdeki kaynaklarla en güncel bilgiyi onlara sağlamaya çalışıyoruz. Ve onları da bu şekilde kullanırlarsa daha akılcı olabileceğini yani kullanırlarsa eğer tabii o zaman sağlamış oluyorlar bir şekilde. Peki bu kaynaklar neler? Bilimsel literatürler falan mı? Öncelikle sistemler var ilaç bilgi merkezlerinin kullandığı. Mikromedex en çok kullanılan ilaç ve ...zehir bilgi merkezlerinin kullandığı dünyada da çok kullanılan... ...databazlerden birisi. Bizde okulumuzda Mikromedex var. Bunun dışında Türkiye ilaçlarının bulunduğu, müstahzarların bulunduğu... ...RX Media Pharma biliyorsunuz ee, o var. Bunun dışında yazılı kaynaklarımız var. PDR, PDR'larımız var işte... E, ...Drag, Facts and Comparison ve benzeri bir sürü ilacımız ve bunlar güncelleniyor. Kütüphanemiz sağ olsun sürekli güncel kaynakları bize sağlamaya çalışıyorlar. Bunun dışında yapılan çalışmalar üzerinden, makaleler üzerinden de araştırma yapabiliyoruz. Bu şekilde devam ediyor ve sürekli değiştirmeye çalışıyoruz. En güncel bilgiyi sağlamaya çalışıyoruz. Zaten micromedex bunun için çok iyi bir kaynak... Çünkü kendini sürekli geliştiriyor ve sürekli güncelleniyor. İnternet üzerinden ulaşılması bizim için de kolaylık sağlıyor ve güncellenmesi o yüzden güvenilir bir kaynak olarak Peki, görebiliriz. Bu mesela İstanbul'daki eczacılar bu hizmetten yararlanmak istediler. Size nasıl ulaşabilirler? Telefon numaranız ya da mail adresiniz nedir? Telefon numaramız 0 216 578 0606. -06. Akılda kal kalıcı olması için böyle bir numara aldık açıkçası. Ve de benim e-mail adresimden ulaşabilirler. esra.celik@yeditepe.edu.tr adresinden. Ayrıca web sitemiz de e, yakın bir zamanda açıldı. gizda.yeditepe.edu.tr adresinden Buralarda de bilgi alabilirler. Takip evet ve de Peki size gelen sorular Mesela ben şu an merak ettim bu hizmeti anlattığınızda. En çok ne tarz sorular geliyor? Öncelikle sorularımız e, en çok gelenleri söyleyeyim. İlaç ile ilgili çok fazla soru aldık. Şu an piyasada olan OTC tarzı Sağlık Bakanlığı onayı olmayan bitkisel ürünler var. Bunlarla ilgili çok fazla soru geliyor. Özellikle zayıflama ilaçları ve dönem dolayısıyla tam bahara geçiş zamanlarında bunlarla ilgili çok fazla soruya maruz kalıyorum. Bunlara ee, örnekler verebilir misiniz? Zayıflama ilaçları işte Solgar'da e, Green Tea'ler mesela onlar ya da ne bileyim L-Karnitin'ler, CLA'lar bunlarla ilgili sorular geliyor. Bunların zayıflama etkisi var mı yok mu? Kronik hastalıklarda kullanılabilir mi? E, ya da kullansam bir şey olur mu? Güvenli mi? Ve benzeri sorular geliyor. Ben Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmayan çoğu şeyi önermiyorum açıkçası. Özellikle kronik hastalığı varsa kesinlikle önermiyorum kullanmalarını. Genelde başka ne sorular geliyor diye soracak olursan gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili sorular var. Bunlar çok önemli. Bunun dışında yine iki ilacın birlikte kullanımı, doz ayarlaması ile ilgili sorular geliyor. Bunların cevaplamasını yapıyoruz. Özel durumlarda işte pediatrik hastalar, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği olduğu durumlarda doz ayarlaması gerekiyorsa bunlar üzerinde oynama yapıyoruz. İlacın ilacın komple Tedaviye bakıyoruz, tedavi uygunluğuna bakıyoruz hastanın mesela. Ee, bunlar üzerinde düzenleme yapıyoruz. Polifarması ile zaten savaş içerisindeyiz ama her zahim kazanıyor açıkçası. Peki mesela bu geri dönüşleri ne kadar sürede yapıyorsunuz? Örneğin bir eczacı ya da bir eczacının hastası size ulaşmak istedi ulaştı. O an hemen mi yapıyorsunuz yoksa önce bir araştırma süreci var sonra bir geri dönüş mü sağlanıyor? Nasıl oluyor bu süreç? Öncelikle soru bana geliyor... Daha sonrasında soruyla ilgili araştırma yapıyorum. Ve olabilecek en yakın zamanda kendisine geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Bunun zamanı değişiyor. Yani beş dakika içerisinde de bir soruyu cevaplayabilirsiniz. Yaptığınız araştırmanın uzunluğuna göre bir gün de sürebilir. Daha fazla da sürebilir. Ama kesinlikle bir dönüş alıyor ee, soru soran. Ve kesinlikle en doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz kendisine. Peki... Ee... Zannedersem geri ödemelerle ilgili de çok sorular geliyormuş. E, cevaplıyor musunuz geri ödeme sorularını? Geri ödemeyle ilgili bilgi vermiyoruz. Sadece akademik soruları cevaplıyoruz şu anda. Daha sonrasında belki olabilir ama şu anda öyle bir sistemimiz yok. Peki bu hizmet ücretli bir hizmet mi? Kesinlikle ücretli bir hizmet değil. Zaten ilaç bilgi merkezlerinin çok yaygın olmamasının sebebi de hiçbir maddi getirisinin olmaması. Tamamen prestij odaklı ve araştırma odaklı sistemler olmasından dolayı. ...çok yaygın değiller. Peki hocam mesela bilimsel e, araştırma odaklı dediniz... ...benim aklıma hemen bir soru geldi... ...bu toplanan veriler bir yere kaydediliyor mu... ...daha sonra araştırmalarda kullanılmak üzere? Tabii ki de... E, ...Hizbim'de bunları kağıt üzerinden kaydediyorlardı... ...biz de bunları daha iyi nasıl saklarız diye düşündük... ...ve internet üzerinden kayıt yapılan bir sistem... ...bir database oluşturduk... ...bunun içerisinde hastanın bilgileri oluyor... ...hasta e, ise soran... Ve soruyla ilgili verdiğimiz cevapla ilgili hangi kaynakları kullandığımız sorunun niteliği böyle ayrıştırıyoruz onları gruplandırmamız kolay olsun diye bunların hepsi ayrı ayrı kaydediliyor. Ve de cevaplama süresi soruyu cevaplayanın da kim olduğu hepsi kaydediliyor bunların. Peki bu kişisel bilgilere herkes ulaşabiliyor mu örneğin? Kesinlikle bir... hayır kesinlikle bunlar e, saklı ve sadece ilaç bilgi e, servisini veren kişi görebiliyor onun dışında kimse ulaşamıyor bu bilgilere. Peki bu bilgileri daha sonra ne amaçla veya hangi çalışmalarda kullanıyorsunuz? Bunları bir iki tane posterimiz var hangi soruların geldiğini gösteren. Bununla ilgili sunumlar yaptık bir iki kongrede. Bunları gruplandırıyoruz. Ne kadar sürede cevap verdiğimizde, kaç soru geldiğini, hangi ilaçlarla olduğunu. Bunlar daha sonra saklanıp bize bir öngörü sunuyor. Yani nasıl söyleyeyim? Daha işte hasta profilini, soru soranların profilini gösteren bir tablo çiziyor açıkçası. Bu yüzden bizim için gerekli saklanması bu tür bilgilerin kayıda olması gerekiyor her şekilde. Bu ilaç ve zehir merkezi olarak aynı zamanda etkinlikler de düzenliyorsunuz. Örneğin ben geçen sizin odanızın önünden geçerken görmüştüm. Arkadaşlar böyle atık ilaçların şeylerini kesiyorlardı, bir şeylerini kesip bir şeyler yapıyorlardı. Sordum atık ilaçları toplamak amacıyla bir kampanya İçerisinde olduğunu söylediniz. Nedir bu kampanya? Ee, sanırım 2010 yılında başladık biz bu kampanyaya. Ayrıca benim e, tezimle de alakalı. Bununla ilgili Eczacılık Kongresi'nde bir sunumum da yer almıştı daha öncesinde. Atık ilaçların çevreye verdiği zararlar üzerinde bir çalışmam vardı. Bundan dolayı e, nasıl daha az zarar vermelerini sağlayabiliriz diye düşündük ve atık ilaçların toplanıp Çevreye zarar vermeyen bir şekilde yok edilmesini amaçladık ve bununla ilgili bir kampanya yaptık. Hem toplumu bilinçlendirmek için hem de çevreye daha az zarar vermeyi sağlamak için. E, 2010 Nisan ayında başladık sanırım ve talepler hal yani bit, Ağustos ayında aslında bitirmiştik kampanyayı ama hala geliyorlar ve onları da almaya çalışıyoruz. Aslında resmi olarak şey yapamıyoruz ama yakın bir zamanda da daimi olarak bu kampanyayı e, tekrarlayacağız. Peki aslında bu hakikaten iyi bir kampanya yani atık ilaçların çevreye zararları düşünüldüğünde ve eminim ki bu atık kabul edilecek ilaçları bağışlamak isteyen de pek çok eczacı vardır. Ama bunlara nasıl ulaşıyorsunuz? Yani bu irtibatı nasıl sağlıyorsunuz? Biz okulumuz içerisindeki öğrencileri hedefledik açıkçası. Ee, öğrenciler ve Kayışda halkını, Yeditepe Üniversitesi'nin çevresinde olan halkı hedefledik. ...eczacılara odaklı bir şey yapılmadı ama daha geniş kapsamlı bir çalışma yürütülebilir tabii ki de daha sonrasında. Peki başka ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Eğitim programları düzenliyoruz. Özellikle öğrencilerimiz üzerinden nasıl ilaç bilgi sistemlerini kullanabilirler... ...RX Media Pharma, Mikromedex'in kullanımı... ...kitaplarda nasıl daha iyi araştırma yapılabilirler... ...hangi kaynaklara daha kolay ulaşabilirler, nasıl kullanabilirler ve benzeri eğitimler yapıyoruz... Dediğiniz gibi ilaç toplama kampanyamız vardı. Kullanılmayan ilaç toplama kampanyamız vardı. Ee, daha sonra zaten danışmanlık hizmetimiz var ve bunların kayıt e, hizmetleri var. Öğrencilerimizin tez ve e, benzeri soruları olduğunda bunları da yardımcı oluyorum. Daha bir sürü şeyimiz var aslına bakarsanız. Ama ben şu an hemen böyle... bir tanesini sorayım. Farmakovijilans uygulamanız ha, var. Evet. Bundan birazcık bahsedebilir misiniz? Farmakovijilans'tan bahsedeyim öncelikle. Eee dersek, öncelikle ilaçlar zaten biliyorsunuz piyasaya çıktıktan sonra da bir gözetleme aşamasında, faz 4'ün devamı olarak devam, faz 4'ün devamı olarak piyasada da sürdürülüyor gözlemlenmesi. Bunların yan etkileri daha sonra da çıkabiliyor. Yani prospektüste yazmayan Yan etkiler e, önümüze çıkabiliyor. Ve bunların bildirilmesi gerekiyor. Bunların toplanıp bildirilmesi gerekiyor. Mesela etkisizliği, ilacın etkisinin görülmemesi de bunlardan birisi. E, farmakovicilans da bunların toplanması ve de e, bu ilaçta gerekli değişikliklerin ona göre yapılması olarak özetleyebiliriz. Biz farmakovicilans bildirimleri de yapıyoruz tüfamam. Bunu web üzerinden yapıyoruz. Yani bize gelen şu... ...ilacı kullandım, şöyle bir etki gördüm... ...tarzında bildirimler olduğu zaman... ...bunları hep üzerinden TÜFOM'a iletiyoruz. Bir e, farmakovicilans bildirim noktası değiliz ama... ...şu anda e, onu hedefliyoruz. Daha sonrasında böyle bir bildirim noktası olabiliriz diye. Ve bu bildirimleri daha çok olmasını istiyoruz. Gelen As sorular aslında olursa... Türkiye'de oldukça az yapılıyor galiba bu evet, bildirimler? Evet, kesinlikle. E, çoğu kişi kaçınıyor bildirim yapmaktan. Özellikle ilaç firmaları sanırım... Kendi ilaçlarının etkisiz olduğunu ya da kötü etki olduğunu göstermemek için. Ama öyle bir şey yok. Tamamen bu sağlığı hedefliyor. Hastanın daha iyi ilacı kullanmasını hedefliyor. Daha akılcı kullanmasını hedefliyor. O prospektüste o yan etkinin olması gerekiyor sonuç itibariyle. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Ve sonuçta insan hayatıyla oynuyorsunuz. O yüzden kesinlikle bildirim yapılması gerekiyor. Eczacılar bunun farkında olmalı her daim. Bütün sağlık çalışanlarına bildirim yapmasını öneriyorum açıkçası. Peki şimdi siz bütün bu anlattığınız olaylardan ben anlıyorum ki oldukça yoğun ve akademik hayatla çok ilişkili bir hayat, bir meslek hayatınız var. Evet. Şimdi baktığımızda hani eczane açabilirdiniz mesela ya da bir firmada çalışabilirdiniz ama siz böyle bir yaşamı seçtiniz. Hiç böyle pişman oldunuz mu ya da ya iyi ki böyle bir yaşamı seçmişim diyorsunuz? Yani şu an için oldukça memnunum çünkü araştırma yapmayı çok seviyorum okulda. Ay yani okul bitmiş gibi hissetmiyorum. Hep aynı ortamdayım. Sürekli hocalarımla beraberim. Onların danışmanlığını e, alabiliyorum her daim. O yüzden çok güzel. Şu anda pişman değilim açıkçası ama daha sonra olur muyum bilmiyorum. <gülüyor> Peki hedef nedir? Akademik hayatta ilerlemek mi yoksa Yezda'yı yaygınlaştırmak mı? Yezda gibi kuruluşların Türkiye'de artmasını mı sağlamak. Öncelikle Yezda'yı daha e, bilinir bir hale getirmek istiyorum tabii ki de. Ve daha sonrasında ...arttırabilirsek ilaç bilgi merkezlerine... ...ne mutlu bize diyeceğim ama... ...inşallah yapabiliriz bunu... ...şu anda çok yolun başındayız... ...istediğimizin e, altındayız belki de... ...yani hedeflediğimiz 2008... ...şu an 2012 yılındayız... ...çok kişi duymadı YİZDA'yı açıkçası... ...ama inşallah... ...daha yakın zamanda daha çok kişiye ulaşıp... E, ...bilgi servisi verebileceğimizi... ...hedefliyorum. Aslında benim sorularımdan bir tanesi de oydu yani... ...siz çok iyi bir hizmet veriyorsunuz... ...ve size sorular geliyor... Ama bu sorular ne sıklıkla geliyor? Hedeflediğiniz kişi sayısı kadar soru alabiliyor musunuz? Hedeflediğimiz kadar e, alabiliyoruz aslında. Tam olarak istediğimiz bu değil. Daha fazla da olabilir. Ama her gün neredeyse soru geliyor diyebilirim. Bunlara cevap veriyoruz. Bazen günde birkaç soru geliyor. Bazen daha fazla. Bazen daha az. iki günde bir soru geliyor. Çok değişken bir şey. Dönemle alakalı. Yaz dönemlerinde daha az soru geliyor mesela. ...kış dönemlerinde daha fazla cevap verebiliyoruz. Çok değişken bir şey yani. Tam olarak bir standarda bağlayamayız açıkçası. Peki son olarak Yizda ile ilgili şunu sormak istiyorum. Yizda'yı biz gelecekte ne gibi etkinliklerde göreceğiz? Ee, az önce de konuştuğumuz gibi atık ilaçlarla ilgili bir projemiz var daha sonra. İstanbul kapsayan bir şey yapmayı çok isterim. Ama bilmiyorum bunu gerçekleştirebilecek miyiz? Yizda'yı tanıtmak istiyorum. Bütün İstanbul... Eczacılarının ulaşabileceği bir bilgi merkezi olması en büyük hedeflerimizden sayılabilir. Peki son olarak sizden e, Yizda'nın irtibat telefon numarasını ve mailinizi bir daha alalım. Ve ikinci bölümümüze geçmeden önce birkaç şarkı dinleyelim ve ikinci bölümümüze geçelim. Esra.Celik@7tepe.edu.tr ve 0216 578 0606 telefondan bana ulaşabilirler. Şimdi müzik arası veriyoruz. Önce Göksel'den Acıyor, ardından Gökçe'den Ne Yapardım'ı dinleyeceğiz. Ardından uzman eczacı Esra Çelik klinik eczacılığı konuşacağız. Türkiye'de nerede ve nereye gitmekte bu sorulara cevap arayacağız. Senin kötü kalbinden Fikrimin dikenlerinden Batıyorsun hala derinden Çok korkuyorum senden Bu muhammalı halden Çek çıkar elini kalbimden Acıyor, acıyor, acıyor. Her yolu denedim bitmiyor. Kalbimin ortasına bıraktın aşkını, batıyor. Hocam daha demin e, akademik kariyerinizden konuşmuştuk. Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisansa devam ettiniz. Klinik eczacılıkla yüksek lisans yaptınız. Evet. Neden klinik eczacılık? Klinik eczacılık çünkü ilaç bilgi servisi vereceğim daha sonrasında... ...ve hastalarla ilgilenmem gerekiyor. Bunu en iyi öğrenebileceğim yüksek lisans programında... ...klinik eczacılık olduğunu düşündüm ve oraya başvurdum. Peki klinik eczacılıkla yüksek lisans yapanlar neler yapabilir? Genelde klinik eczacılık hastane eczacılığı olarak algılanıyor ama aslında böyle değil. Özellikle eczanelerinde bile e, klinik eczacılık servisi verebilir eczacılar. Her yerde yapabilirler yani eczacılık. Yapılan her yerde klinik eczacılığı kullanabilirler. Peki bu yüksek lisans programının örneğin bir eczacı da başvurabilir mi öyleyse? Bir eczacı tabii ki de başvurabilir. Zaten klinik eczacılık e, servisi vermesi gerekiyor bütün eczacıların. Hastayı bilgilendirme adı altında klinik eczacılığı kullanıyoruz. Ama bunu daha ayrıntılı öğrenmek için klinik eczacılık yüksek lisansını bütün eczacılara tavsiye edebilirim. Şimdi pek çok üniversitede klinik eczacılığın dersleri de var. Evet. Biz de bizim üniversitemizde de YTP Üniversitesi'nde de bu dersler var. Biz hastaneye gidiyoruz. Ben orada şunu görüyorum. Doktorlar aslında eczacılar bu sektöre girse çok da olumsuz bakmıyorlar sanki değil mi? Siz hastanede nasıl karşılandığını düşünüyorsunuz eczacıların? İlk başta çok fazla yargı vardı. Doktorlar işte ilaçla ilgili bilgi vermemizi çok istemiyorlardı açıkçası. Hani biz her şeyi yaparız, biz her şeye bilgi verebiliriz diye düşünüyorlardı ama klinik eczacılık yavaş yavaş kendine yer edinmeye başladı açıkçası. düzenlenmesi düzenlenmesiyle ilgili eczacılar da artık söz sahibi olabiliyorlar. Ama çoğu hastanede hala doktorların yargısı yani doktorların baskın olduğunu da görebiliyoruz. Aslında ben şunu anlamıyorum... ...bizim eğitimimiz esnasında bizler... ...doz olsun, ilaçların içerikleri olsun... ...etken maddeleri olsun... ...hangi hastalıkta hangisine ne yan etki yapabilir gibi... ...pek çok şey öğreniyoruz. Bu bilgilerimiz düşünülürse... ...bize karşı olan yargı biraz yanlış değil mi? Ama e, doktorların... ...elinde çoğu şey... ...ve doktor tedaviye verir... ...teşhis koyar, ilacı verir... ...tarzında bir... E, ...bize dogmatik şeyler öğretildi hepimize... ...o yüzden... Bu böyle gelmiş böyle gidecek diye düşünüyor çoğu kişi ama biz artık yavaş yavaş elimize alıyoruz. Aslında yurt dışındaki örneklere baktığımızda örneğin Kanada'da ben şöyle bir şey duydum. Doktor etken maddeyi yazabiliyormuş ve o etken maddenin içerisinde markayı ya da hangi ilacın verileceğini eczacı seçebiliyormuş. Ya da eczacı bazen reçetede örneğin arttırmalar ya da azaltmalar bile yapabiliyormuş. Türkiye'de sizce bu durum yurt dışındaki gibi olabilir mi ilerleyen zamanlarda? Eğer e, doktorlar bu baskın, baskın şeylerinden kurtulursa kesinlikle olabilir. Zaten klinik eczacılığının yapmak istediği şey ilacın sorumluluğunun eczacıya geçmesi. Bence kesinlikle olması gereken şey bu zaten. Peki klinik eczacılığının amaçlarından bir tanesi de akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırmak. Nedir akılcı ilaç kullanımı? Akılcı ilaç kullanımı e, doğru ilacın doğru teşhiste, doğru dozda, doğru hasta üzerinde ve en ...uygun fiyatla verilmesi... ...olarak özetleyebiliriz. Ben tezimi bu konuda yazdım... ...açıkçası. Akılcı ilaç kullanımı... ...uyunç ve benzeri... E, ...değişkenler... ...konusunda bir tez yazdım ve... ...akılcı ilaç kullanımının Türkiye'de... ...çok e, üstüne düşünmesi ...gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Hangi açılardan özellikle hata yapılıyor? Yani belli parametreler... ...saydınız şu an. Bu parametrelerin hangisinde... ...esas sorun? Özellikle... E, İlaç israfı çok fazla. Hasta ilacı alıyor, kullanmıyor. Tavsiyeli ilaç kullanan çok fazla. Kendi kendine ilaç kullanımı çok fazla. Yanlış ilaç kullanımı var. Ee, daha farklı ne diyebiliriz? Ee, yanlış bertaraf etme yöntemleri kullanılabiliyor. İlacı almak için doktora yapılan baskılar var. Sağlık ocağına gidip ilaç yazdırmalar var. Çok fazla değişken var diyebilirim bununla ilgili. Peki siz tezinizi bunun üzerine yapmış biri olarak bunun çözümünü nerede görüyorsunuz? Ne yapılırsa bu çözülür, bu durum? Tek bir çözümü yok açıkçası. En önemli çözüm bilinçlendirme. Toplumumuzun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Doğru ilacı nasıl kullanılacağı, ne yapacağı ile ilgili olarak. Hangi hastalıklarda ilacın nasıl kullanılacağı özellikle yani kronik hastalıklarda bilinçlendirilmesi gerekiyor hastaların. Eczacılara çok büyük rol düşüyor, doktorlara çok büyük rol düşüyor. Hastalarını kesinlikle eğitmeliler ve bilgi vermekten asla ve asla kaçınmamaları gerekiyor bence. Aslında belli şeyler hep kısır döngülere oluşturur ve bu kısır döngüler de hep kendi içindesinde kendini tekrarlar. Örneğin atık ilaç kampanyasından bahsettik biraz önce Yizda'yı konuşurken. Atık ilaç kampanyasında yine israftan bahsetmiştik. Evet. Siz de yine akılcı ilaç kullanımının getirdiği bir şeyi de israfı önlemek olarak gösterdiniz. O zaman aslında klinik uygulamalar atık ilaç kampanyasıyla da paralel gidiyor diyebilir miyiz? Tabii ki de ilacın akılcı kullanımı e, klinik eczacılıkla paralel gidiyor. Çünkü ilacın atık olması klinik eczacılığa ters bir durum kesinlikle. Bunu önlenmesi de akılcı ilaç kullanımına paralel olarak devam eden bir konu olarak. Gündemde Yine benim duyduğum güncel konulardan bir tanesi de polifarmisi İlk önce polifarmisi nedir onu anlatıp ben onunla ilgili olan sorumu size sorayım Polifarmisi birden fazla ilacın e, tedavide kullanılması Özellikle geriatrik hastalarda birden fazla kronik hastalığın var olmasından dolayı Fazla ilaç kullanımı söz konusu ve bunların birbiriyle etkileşmesinden dolayı Hasta yaşam kalitesinde düşmeler gözlenebiliyor Polifarmasi bu yüzden önlenmesi gereken, e, önüne geçilmesi gereken bir durum olarak gündemimizde. Peki bu klinik eczacılar buna nasıl baş ediyor ve bu ilaç kullanımlarını azaltabiliyorlar mı? Klinik eczacılar e, öncelikle tedaviyi baştan başa böyle bir alıp inceliyorlar. Aynı indikasyon için fazladan ilaç verilebiliyor, fazla dozda ilaç verilebiliyor. Bunları inceliyorlar. ...bunların e, azaltılması yönünde çalışmaları olabiliyor... İlacın değiştirilmesi gerekebiliyor... ...farklı etken madde eklenmesi gerekebiliyor... ...yan etkilerin azaltılması için bir ilacın veya birkaç ilacın çıkartılması... ...ya da dozunun azaltılması gerekebiliyor... ...bunlar üzerinde oynamalar yap yapmak için klinik eczacılar her daim olmalı. Peki şimdi benim aklıma siz bunları anlatınca bir soru geldi... ...doktorlar eczacıların hastanede böyle çok karışmasını bile istemezken... ...sizin onların yazdığı ilaçları değiştirmenize nasıl bakıyorlar? E, i̇yi bakmıyorlar genelde, öyle diyebiliriz ama ilaçların sorumluluğunun eczacıda olması gerekliliği... ...her daim aklımızda ve biz e, bunu almak için, bu sorumluluğu almak için kesinlikle savaş modundayız diyebilirim. Benim geçen okuduğum bir makalede şundan bahsediyordu... Ee, ...ezdacıların özellikle halkla olan iletişimi çok önemli. Çünkü bilgi var ama bu bilgiyi aktarmazsa zaten bir işe yaramayacak. Aynı şekilde eczacının doktorla da iletişimi çok önemli. Çünkü doktora günde birçok hasta geliyor. Aynı şekilde ezdacıya da günde birçok hasta geliyor. Ve bu arada kalan hataları tölere edebilmek için... ...iletişimin çok iyi, çok kuvvetli olması lazım ki... ...hasta mağdur, mağdur olmasın o durumda. Sizce Türkiye'de... Hastanede de görev yapmış bir klinik eczacı olarak bu iletişim nasıl? Ya hastanede görev yapmadım ama bu iletişimin çok iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, öncelikle doktor e, bütün sorumluluğu alma eğiliminde olduğundan dolayı kendisine müdahale edilmesinden çok hoşlanmıyor. Ve bu yüzden eczacıyı daha e, alt seviyede görebiliyorlar genelde ama eczacıyla... Ile... İletişim halinde olabilen doktorlar kesinlikle çok daha fazla e, hastasını memnun edebilen, tatmin edebilen şekilde olduğunu düşünmekteyim. Peki e, klinik eczacılık gelecekte nerede olur desem? Yani ileride her hastanede bir klinik eczacı olacak mı? Ya da klinik eczacılık master yapmak, hastane eczacılığı isteyen insanlar için bir ileride ceplerine bir kar mıdır? Ceplerine kar mıdır bilemiyorum ama akılcı ilaç kullanımının yaygınlaşması için... Yapılması gerekenler arasında olduğunu düşünüyorum. Dünyada klinik eczacılığın yaygınlaşması, ilaç kullanımının bilinçlenmesi, yani toplumun bilinçlenmesi için kesinlikle yaygınlaşması gereken bir konu. Eczacıların bu konuda topluma eğitmesi için klinik eczacılık bilgilerinin olması lazım. Bu servisi vermeleri gerekmekte. İleride de inşallah bunları daha fazla görebileceğiz. Daha fazla kişi bu konuya eğilecek diye umut ediyorum. Peki mesela master yapmasa bile bir ezdacı kendini nasıl geliştirebilir bu alanda? Örneğin master yapamayacak ya ekonomik koşullardan ya işte not ortalaması yetmedi bir şey. Ama ben bu konuda kendimi geliştirmek ve hastaya kaliteli hizmet vermek istiyorum diyen bir insan kendini nasıl geliştirir? Güncel yayınları takip edebilir. Zaten çok fazla bilgi kaynağına sahibiz açıkçası. Bunları kullan, kullanabilirse eğer yeterli ve e, gerekli şekilde hastaya yardımcı olabilir. E, danışmanlar var mesela bizim ilaç bilgi merkezimizde de danışabilir. Bu şekilde yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Kendini geliştirebileceğini düşünüyorum. Çok fazla kaynak var dediniz. Bunlar neler? İnternet üzerinden kaynaklar mı? İnternet üzerinden kaynaklar ama internet üzerinden e, çok fazla kaynak var da kirli kaynak da çok fazla var açıkçası güvenilirlik kaynakları kullanmaları gerekiyor. Ee, makaleler en fazla yararlanabilecekleri güncel makalelerden, kitaplardan yararlanabilirler. Bunlar da artık çok daha kolay ulaşılabilir şekilde internet üzerinden. Buradaki aslında en önemli nokta belki de şu: şu an çok kaynak var kullanılabilecek ama hangisi doğru yayın, hangisi hatalı yayın, yanlış mesaj veren yayın bilmiyoruz. Bu seçimi, ayrımı nasıl yapacak insanlar? İyi dergilerde çıkan kaynaklar genelde daha güvenilir olabiliyor diyebilirim. Peki sen klinik eczacılık dersi aldın. Peki hastanede neler yapıyorsunuz? Sen bunları anlatmak ister misin? Aslında hala alıyorum. İki dönemdir klinik eczacılık dersi alıyorum. Klinik eczacılık dersini ben çok faydalı görenlerdenim ve hani benim birçok arkadaşım da gerçekten çok büyük bir zevkle o derse gidiyorlar. Uygulamasını da hastaneye gidiyoruz. Ona da çok büyük bir zevkle gidiyorlar. Neden? Çünkü klinik eczacılık aslında bizim eczane eczacılığı yapmak isteyen her arkadaşımıza da... ...ezdacı sıfatını taşıyan her arkadaşımıza da çok büyük faydası olacak bir şey. Yani biz eczane eczacısı olmasak bile... ...ezdacı sıfatını taşıdığımız için bulunduğumuz bir toplulukta... ...ilaçla ilgili bir şey danışılacağı zaman... ezacı bey, ezdacı hanım şu konuda ne düşünüyorsunuz diyebiliyor insanlar. E böyle olduğu zaman da bizim bunu bilmeme gibi bir şansımız, bir lüksümüz yok. Çünkü zaten biz bunun eğitimini alıyoruz... Bu eğitimi klinikle daha da destekleyip, daha da arttırabiliyoruz. Dolayısıyla ben bu eğitimi çok önemsiyorum. Peki ne görüyoruz bu derslerin içeriğinde ve şeylerinde, laboratuvarlarında? Klinik dersinde çok yaygın, toplumda e, çok sık görülen hastalıkların açıkçası detaylarıyla görüyoruz ve ilaçlarını, bu ilaçların yan etkilerini, bu ilaçların birbiriyle olan etkileşimlerini, doz ayarlarını görüyoruz. Örneğin diyabetse, hipertansiyonu, kalp hastalıklarını, böbrek hastalıklarını bu bin aslında o dersi görürken kendimizle doktor gibi de hissediyoruz. Çünkü hastalığın nedenini de görüyoruz, sonucunda görüyoruz, hangi ilaç kullanılır onu da görüyoruz. Yani sonunda da şunu anlıyoruz. Doktorlarla birlikte vizite de çıkıyorsunuz bildiğim gibi. Aynen, doktorlarla zaten hastane uygulamalarımızda ee, hastane uygulaması ayrıca çok sevkli bir şey çünkü beyaz önlüğümüzü giyiyoruz doktor olmak isteyen birçok arkadaşımızın doktorculuk da oynayarak yaptığı bir şey ee, Tabii ki oradaki eczacının misyonu bizim açımızdan çok önemli çünkü biz eczacının orada muhakkak olması gerektiğine çünkü ilaç bilgisini orada aktarması gerektiğine inanıyoruz Oraya gittiğimizde dosyaları alıyoruz dosyalarda hastalığı buluyoruz zaten hastalığı büyük oranda biliyor olarak gidiyoruz Orada uygulanan tedaviyi incelemeye başlıyoruz. Bu tedavi uygulanmış ama bu tedavide işte dozlar doğru uygulanmış mı? Verilen iki ilaç acaba birbiriyle etkileşebilir mi? Örneğin bugün ben bu programı yapmaya gelmeden önce hastaneye gitmiştim. Hastaneye gittiğimde bir ilaç etkileşimi yaşayan bir hastamız vardı. İlaç kullanılmış ardından daha doğrusu ilaç etkileşiminde mi? ilaca reaksiyon. İğne yapıldıktan sonra bir antibiyotik yapılmış alerjik bir reaksiyon oluşmuş cildinde. Ve ona karşı işte bir tedavi uygulanmış O tedavide kullanılan ilacın dozu hastaya göre azdı Bunu doktor diğer doktor ikinci vizite giren doktor fark etti Ama o dosyaya ben de baksaydım büyük olasılıkla fark ederdim Yani neden çünkü görüyoruz ki hani uygulanan bir tedavi var bir hastalık var Ve onların doz ayarlarını en iyi şekilde zaten öğreniyoruz Ne kadar kime verilmeli işte hastanın çünkü bunlar pek çok etmene göre değişiyor ...yaşına göre değişebiliyor... ...işte cinsiyetine... ...kilosuna ve benzeri birçok... ...yan faktöre bağlı... ...bunların hepsini göre göre gerçekten... ...çok iyi yetiştirdiğimize inanıyorum kendime... ...kendimizi ve bunu da... ...Yeditepe Üniversitesi'nde tabii bize sağladığı için... ...çok teşekkür ediyorum, birçok üniversitede de var... ...zaten bu eğitim, buradaki... ...ikinci en önemli noktayı da şu olarak görüyorum... Eczane eczacısı... ...olmak isteyen arkadaşlar için... ...gerçekten eczanelerinde bilgi odaklı... ...kaliteli, güvenilir... ...bir eczacı olmayı başarabilecekler. Eminim ki şu an eczacılık yapan birçok insan da öyle ama... ...şunu çok duymuşluğumuz oluyor stajlara gittiğimizde. Eczacı diyor ki işte ilk mezun olduğunda doktor... ...ay hasta gelmesin diye böyle neredeyse yani korkumdan yalvarıyordum falan diyor. Halbuki eczane açmış hasta gelsin diye açmış... İşte belki bu dersler bizi bu durumdan biraz kurtarabilir diye düşünüyorum. Yani hasta gelsin, gelsin. Biz de bilgimizi hastayla paylaşalım. Ona daha kaliteli nasıl hizmet verebiliriz? Yani açıkçası zamanla elde edilen, tecrübeyle elde edilen bilgileri... ...biz birazcık okul hayatında elde ediyoruz. Hastaneye giderek de bunu pekiştiriyoruz diye düşünüyorum. Bir de rapor yazıyorsunuz bunlarla ilgili her hafta. Evet, o kısmını ben pek sevmiyorum. <gülüyor> yani aslında güzel bir kısım. Yani araştırmayı tabii seviyorum aslında araştırmayı ama... Nedense ben böyle yapılması gereken şeyleri çok sevmiyorum. Aslında bu biraz benim kişilik özelliğimle de alakalı. Çünkü ben araştırmayı seviyorum ama buradaki tek faktör bana nereden araştırılacağımın çok net söylenmesi gerekiyor. Yani araştırılacak yeri bulmayı sevmiyorum. Aslında araştırmacı insanların o özelliği pek yoktur ama yani ben şunu istiyorum. Hani bilgiyi araştırayım, bilgiyi bulayım, bilgiyi öğreneyim ama bu bilgiye giden yolu ilk önce bana bir göstersinler istiyorum. Zaten bu nedenle bu programımızın da konusu YİZDA'ydı. E, şu an klinik eczacılık almamış olan pek çok eczacı vardır. Onların döneminde klinik eczacılık okutulmadı. Ama bu bilgiye ulaşmak istiyorlarsa nasıl ulaşabilirler? Bir ilaç hakkında detaylı bilgi. Bu nedenle zaten YİZDA'yı çok önemsedik ve bu programın konusu yaptık. Siz peki ne düşünüyorsunuz? Siz de aldınız klinik eczacılık. Ben e, şimdi de klinik eczacılık öğrencilerimize e, ihtiyaçları olduğu durumda... Sistemleri nasıl kullanacağını öğretmeye çalışıyorum. Arx Media Pharma olsun, işte Mikromedex olsun ya da makaleler üzerinden olsun bilgiye nasıl ulaşabileceklerini, dediğin gibi hangi kaynaktan neye ulaşabileceklerini öğretmeye çalışıyorum. Aynı şekilde eczacılarımız da benim üzerimden bu bilgilere ulaşabilirler kesinlikle. Örneğin Arx Media gerçekten önemli bir program. Ben bunu stajımda da gördüm. Ne faydaları var mesela Arx Media'nın sizce? Arixi Media Pharma e, Türkiye'de olan bütün ilaçların, müştahsarların yer aldığı bir program. Ayrıca kendini çok fazla geliştirdi. Artık e, farmakolojik gruplar üzerinden araştırma yapabiliyorsunuz. Kozmetik ürünler, derma kozmetikler bunlar. Eczanede olabilecek her şey üzerinden bilgi sağlayabiliyorsunuz neredeyse. Çok fazla bilgi var içerisinde. Levent Üstünes hocamız e, bunu çok emiye geçmiş ve kendisine buradan teşekkür ediyorum. Ben çok kullanıyorum programını. Kesinlikle. Günümüzde pek çok ilaç var ve neredeyse her gün yeni bir ilaç çıkıyor diyebiliriz. Bu ilaçlar hakkındaki tabii ki bilgiyi güncellemek önemli ama bazen de imkansız oluyor eczacının o kadar işin arasında o bilgileri güncellemesi ama hastadan bir soru gelince de cevaplaması gerekiyor. Bu noktada mı önemlidir bu programlar? Kesinlikle bu noktada önemli. Ee, güncel bilgi sağlayabiliyorsunuz bu programlardan ve güvenilir bilgi sağlayabiliyorsunuz. Bu programlar zaten günlük olarak güncelleniyor. Ayrıca geri ödemelerle ilgili buradan bilgi alabiliyorlar. Açıkçası sut sürekli değişiyor. Kesinlikle kullanabilirler bütün eczacılar. Şimdi iki güzel şarkı dinleyelim. Birincisi Şebnem Ferah'tan Mayın Tarlası, ikincisi Teoman'dan Mavi Kuş ile Küçük Kız... Ardından eczacılık eğitim sistemi hakkında konuşalım. Başka bir resim oluyorlar. Başka bir atla, başka bir zamanda. Raslasaydım demiştim ya o gün sana. Vazgeçtim kaçmak yoksa bu kez. Çok güzel uyuyorsun diye yanımda. Bak çok. Kime seyirsem ma di kapat canımı, sözcüklerdeki duygular yanında. Yoksa yarın sabah uyanıp bayılınca, ucana şeyler söyleyebilirim şimdi. Ya da bırak hazır açmışken kapılarını, kalbime biraz daha temiz hava girsin. Cimdir biraz ama bana inan. Sarhoşken hep çok sahicim. Yine fazla içmişim bu akşamda. Coşmuş kalbim ofnal gibiyim. Sağır kördil sız görünüyür kalbim ama bil ben aslında iyi biriyim. Bilirim çok kirlidir aşk seçilim Sadakat konusunda da pek iddialı değilim Ama bu kez farklı olsun diye Sen denersen ben de denerim peki olmadı şarkı en iyisi Gel ortaçgil dinleyelim Sıcaklığını verirken sen bana Sızayım maniden kollarında Çok düşündüm kaçayım diye ama dedim Ne zaman anlaşmış ki kalple beyin Ve ne zaman düşünsem seni Yaprak gibi titriyorken kalbi Tekrar merhaba sayın dinleyenler. Şimdi dedik ki eczacılığın eğitim sistemini konuşalım. Hocam siz okudunuz ardından yüksek lisans yaptınız. Şu an ikinci uzmanlığınızı yapıyorsunuz. Eğitim sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben dört yıllık mezunlardanım. Şu an eğitim sistemimiz biliyorsunuz beş yıllık oldu. Beşinci yıl staja ayrılıyor diye çok şikayet ediyor öğrencilerimiz. Ama ben neyi seçeceklerinden emin olmaları için bu beşinci yıl stajının çok gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada eğer zevk almıyorlarsa başka bir alana yönelebilirler diye düşünüyorum. Çünkü normal stajları 3 ay yaklaşık olarak yapıyorlar ve toplam bütün stajlar 3 ay olarak yapılıyor ve e çok iyi anlayamıyorlar açıkçası. Bu alanda uzmanlaşabilirler mi? Bu alanda devam edebilirler mi? Bundan zevk alacaklar mı? Ama daha uzun bir süreçte aynı konuda devam ederlerse eğer o zaman anlayabiliyorlar. Gerçekten... Bu hayatı boyunca yapabileceği bir şey mi acaba diye. Bence bu konuda kesinlikle beşinci yıl stajlarının gerekli olduğu ve devam edilmesi gereken bir eğitim sistemi olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben o zaman sandviç modeli yapayım şimdi. İyi kötü iyi yapalım. Olur. İyi olandan başlayalım. Ben de beşinci sınıftaki stajı bir defa çok olumlu buluyorum ve beşinci sınıftaki seçmeli dersleri de çok olumlu buluyorum. Hatta mümkünse arttırılmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama ondan önceki dört yılda ilgili sorunlarım var. <gülüyor> yani çok fazla ana e, branş olduğunu düşünüyorum. Yani teknoloji de bizim ana dersimiz. E, kognozi de bizim ana dersimiz. Fitoterapi de bizim ana dersimiz. Botanik de ana dersimiz. İşte kimyaların hepsi ana dersimiz. Farmakoloji de ana dersimiz. Şimdi bir de klinik ezdacılıklar, farmakoterapiler geldi. Hani onları seviyoruz. onlarda sıkılmıyoruz ama... ...asıl onlar da kendi kendimiz açısından ana dersimiz. O zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Hani hangisine biz ağırlık vermeliyiz. Bir yandan yeni trendlere bakıyoruz. Artık eczane yönetimi önem kazanıyor. Eczanede yaptığın faaliyetler önem kazanıyor. Dolayısıyla sosyal eczacılık konuları dünyada trend oluyor. Ama Türkiye'de sosyal eczacılık derslerinin azlığından ziyade yer ver, yer verilmiyor zaten. Yani bir insanın teknoloji sınavı, kimya sınavı bir yandan işte e, bitkilerle ilgili sınavları varken ne kadar sosyal eczacılığa vakit ayırıp çalışabiliyor? Bunlar hep sorun bence. Çünkü öğrencilerin ...öğrenmek istedikleriyle onlara verilenler arasında... ...bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Ama Mesela... herkesin talebi aynı değil. Hani senin sosyal eczacılığa ilgin var. Bazılarının kimyaya ilgisi oluyor... ...ya da bazılarının botaniye... ...ya da kognoziye ilgisi olabiliyor. O yüzden çok alanda eğitim görmeniz... ...sizin için... ...güzel bir şey bence. Bu konuda kesinlikle haklı olduğunuzu düşünüyorum... ...ama şöyle bir şey var. Ee, kimyaya ilgi duyan arkadaşlarımız... ...ya da işte kognoziye ilgi duyan arkadaşlarımız... ...tabii ki vardır... ...ama oranlara baktığımızda çok büyük bir çoğunluk eczane eczacılığı yapıyor. Ve eczane eczacılarına sorduğumuzda... ...ya da o sektördeki insanlardan birilerine sorduğumuzda... ...en büyük boşluğun eczanenin nasıl yönetileceğini... ...eczanede işte hastayla ile nasıl iletişime geçileceğine ...gibi... ...yani bu, bunlar gibi soru, soru, soruların cevaplarını alamadıklarını tam bahsediyorlar... Kendi, ...kendi dönemlerindeki eğitimde. Biz şu an alabilecek eğitimi almaya başladık ama... Yani Nazlı Şencan var bizim fakültemizde sosyal eczacılıktan sorumlu. Kendisi gerçekten bu alanda çok iyi ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu alanla ilgili yani ben sosyal eczacılığı seviyorum diye sosyal eczacılık derslerine daha fazla zaman ayrılsın demiyorum. Ama genel olarak sektörün buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet tabii ki ilaç firmalarında kimyager, kimyadan çok iyi anlayan arkadaşlarımıza ihtiyaç var. Ama ben size o zaman şunu söyleyeyim. Türkiye'de kaç firmanın hargesi var? Yani Türkiye'de ARGE yaygın değil ama çok fazla eczane olduğu da bir gerçek açıkçası. Artık eczane açma hani özellikle İstanbul ya da metropol kentlerde eczane açmak da çok gerekli değil. Daha ama şu, farklı alanlara yönelebilirsiniz. Ama şunu anlıyoruz çok fazla eczane var demek aslında çok fazla eczacılık fakültesi öğrencisinin eczane açmayı tercih ettiğini gösterir. Evet. Bu da ne demek? Demek ki istenilen şey eczane eczacılığıymış. Peki bu insanlara nasıl bir eğitim verilmiş? Onların döneminde de baktığımızda ciddi bir sıkıntı var. Şu an bunu birçok eczacı da söylüyor. Hani keşke biz şu an yurt dışında kurslarda aldığımız, Türkiye'de kurslarda aldığımız eğitimleri alabilseydik. Örnek veriyorum. Ben bir eczane açtığımda acaba onun finansını yönetebilecek miyim? Ya da ben bir eczane açtığımda müşterilerle nasıl diyalog kurmam gerektiğini öğreniyor muyum? Tabii ki birçok üniversitede artık yan dal, çift ana dal gibi imkanlar var. İletişim fakülteleriyle, işletme fakülteleriyle bunlarla yapılabiliyor ama ben eczacılık eğitim programına da bunların konulması gerektiğini ısrarla vurgulayanlardanım. Seçmeli dersler içerisinde yer alması gerçekten güzel olabilir dediğin gibi. Ama eğitim sistemimizde şu anda yeri yok. Ama daha sonrasında belki olur. Belki siz devam edersiniz ve bunları eklersiniz bir şekilde. Aslında benim planlarımdan bir tanesi de planlarım dediğim yani hayallerimden bir tanesi de eczacılık eğitiminin biraz bölünmesi. Mesela üç ana branşa, dört ana branşa bölünmesi örnek veriyorum. Bitkilerle ilgili kendimi geliştirmek istiyorum diyen insanların ağırlıklı olarak botanik, kognozi, fitoterapi derslerine yönelmeleri, kimya alanında kendimi geliştirmek istiyorum diyenlerin organik, farmasötik, kimya, analitik, kimya, ilaç analizi gibi dersleri yoğunluklu olarak almaları, eczane eczacısı olacağım diyen insanların da Farmakoloji ile başlayan daha sonrasında klinik eczacılık, farmakoterapi ve sosyal eczacılığın kombinasyonu bir eğitim programından geçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani herkes insan e, ve biz insan olarak ve öğrenci olarak öğrenciliğimizi unutup yani zaten sürekli ders çalışıyoruz ama ona rağmen yetebildiğimiz bir şey var. Hani insan bünyesi var ve bu kadarını kaldıramadığını ve bir şeylerin hep eksik kalarak kala ilerlediğini düşünüyorum bu nedenle. Ben hepsini almanız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü bir eczacı ünvanı hepsini içeriyor. Hepsini öğrenmiş olmanız gerekiyor bir şekilde. Peki ben o zaman bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir açık büfeye gittik diyelim ki... ...açık büfede önümüzde ne güzel i̇şte etler de var, tavuk da var, balık da var... Işte ...sebze yemekleri de var, çorba çeşitleri de var, içecek çeşitleri de var... ...hepsi güzel ve hepsinden yemek istiyorum. Hepsinden yiyebilir miyim? Midem hepsini alabilir mi? Ya eğitim öyle bir şey değil Metin aslında bakarsan. Eğitim açlık, eğitim açlığı, öğrenme açlığı doyurulabilecek bir şey değil. Yani midenin almamasıyla bir şeyleri öğrenmen aynı şekilde olmuyor. İstediğin kadar şeyi üst üste öğrenebiliyorsun. İlgin olduğu derecede öğrenebiliyorsun Doğru ama bir takım kısıtlamalar var Örneğin vakit sınırlaması var Hani insanların ah, evet. 8 saat uyuması gerekiyor E zaten derslere girmek zorunlu Geri kalan vakitte de biz zaten ders çalışıyoruz Yani zaten sosyal hiç yok ama Ben diyorum ki bari ders çalıştığımız şeyi Daha ilgimizin olduğu şeylere çalışalım Örneğin bir proje yapmak Ve bir şeyler ortaya çıkarmak Daha çok beni mutlu edecekse Ben bir şey ezberlemek yerine projelendirme üzerine gitmeliyim Diye düşünüyorum yani belki o şekilde daha rahat ilerleyebilir doğru söylüyorsun ama... ...yine de bir şekilde bunları da öğrenmeniz gerekiyor diye düşünüyorum ama öyle. Doğru ama tam <gülüyor> o noktada zaten aslında o devreye göre açık bir örneği. Hani hepsini yemeyeceğimiz için yine orada da bir kısıtlama faktörü var. Hepsinden biraz alıyoruz. Hepsinden biraz alınca belki bazısının tadını anlayamıyorum. Belki bazı örneğin orada beni çok rahatsız ediyor yemek hangisi olduğunu anlayamıyorum. Çünkü hepsinden almışım, hepsinden biraz almışım. Eksiklikler oluyor diye düşünüyorum. Sizden de son yorumunuzu alayım. Ardından programımızı yavaş yavaş kapatalım. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. E, hepsinden tamam tadıyorsun ama hepsini tatmadan da bir eczacı olunmuyor. Bu zor bir süreç. Kesinlikle eczacılık, lisans öğrenimi gerçekten zor bir süreç. Öğrencilerimizi çok zorlayan bir süreç. Ama sonucuna değiyor diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım o günleri göreceğiz diye umut İnşallah, umarım. inşallah. Sayın dinleyiciler bu haftada bir genç avan programını birlikte gerçekleştirdik. Konuğum uzman eczacı Esra Çelik'ti. Bize Yizda'yı anlattı Yeditepe Üniversitesi İlaç ve Zehir e, Bilgi Merkezi'ni. Daha sonrasında klinik eczacılığı konuştuk. Türkiye'de nasıl, nasıl olacak ileride? Ve son olarak da eğitim sistemine birazcık değindik. Bugünkü programımızı sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. sona erdi